Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Esselamu aleyküm ve rahmetullah Elhamdülillah, Elhamdülillah Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyati amalina men yehdihillah felamudillela ve men yudlil felahadiyela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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنسارا اولياء بعضهم اولياء وبعض فمن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم وكال الله تعالى في سوره اخرى استعوذ بالله كل هو الله أهد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوَاً اَحَدٍ صَدَقَ اللّٰهُ Okumuş olduğum Maide Suresi 51. Ayette cenab Hak mahal olarak Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost ve yönetici edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir, dostları ve yöneticileridir. Sizden kim onları veli edinirse şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Okumuş olduğum İhlas suresindeki Kur'an-ı Kerim'de ihlas itikat açısından inançların samimiyeti sadece Allah için olması Allah'a katıksız olarak iman etmek anlamında kullanılır. İşte Tevhid suresi anlamındaki İhlas Suresi'nde Cenab-ı Hak buyurur ki De ki, O Allah birdir. O samettir, yani hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey kendisine muhtaçtır. O baba da değildir, oğul da değildir. O öyle bir zattır ki, ona denk hiçbir varlık yoktur. Evet sevgili kardeşler, Miladi olarak, batılların kullandığı, Müslümanlardan da sadece Türklerin kullandığı takvime göre bir yıl daha geçti. Ömrümüz, ölüme yaklaşımımız biraz daha ivme kazandı. Ölüme doğru daha hızla yaklaşıyoruz. Tam anlamıyla değerlendiremediğimiz bir yıl bitiyor. Ölüm biraz daha yaklaşıyor. Buna sevinmek mi lazım, üzülmek mi? Bunu insanlar farklı değerlendiriyor. Zaman nimetini bize veren Allah'a isyan ederek, Allah'tan uzaklaşmak yerine şükürle, kullukla ona yaklaşılması her akıl doğru gördüğü özelliktir. Yeni giren yılda nasıl daha iyi bir Müslüman olabilirim, İslami görevlerimi nasıl daha güzel yapabilirim diye planlar yapıp düşünmesi gereken halk maalesef yılbaşı diye eğlence adıyla nice haramlara yöneliyor. Yılbaşı konusunda iki tane yanlış var, temel yanlış. Birisi yanlış bir günde yılın başı veya sonu değerlendiriliyor. İki, o değerlendirilen zaman dilimi de Allah'a şükredilmesi, daha iyi Müslüman olmak için plan ve programlar yapılması gerekirken Allah'a isyanla bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. Sevgili kardeşler, bir Müslümanın dünyaya gözlerini yumması ölümle olur. Onun dışında dünyaya karşı gözlerini açması gözü açık olması gerekir. Uyanık olması gafletten de ve diğer uyutanların uyuşturanların oyununa gelmemesi de icap eder. İtlip yanıyor herhalde hepimiz farkındayız. Suriye kendi yöneticisi tarafından haritası silinmeye kalkılıyor. Doğu Türkistan'da, Filistin'de zulümler hep devam ediyor. Esas zulüm insanımızın imanına ve ahlakına saldırılar yönüyle en büyük şirkin en büyük zulmün şirk olduğu vakasıyla hayatımızı etkiliyor. Bunlar devam ederken Hala Müslümanım diyen bazıları yılbaşı eğlenceleriyle hayatını mahvetmeye çalışıyor. Bir bina düşünün alt katı yanarken o yangında insanlar da hayatlarını kaybederken üst katında çılgınca eğlenceler devam ediyor. Az sonra o yangın kendisine de o eve de sirayet edecek akla getirilmiyor Noel Müslümanların değil Hristiyanların kutsal kabul ettiği bir gün onların Hz. İsa'nın doğduğuna inandıkları daha doğrusu öyle varsaydıkları bir zaman onlar Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber bile kabul etmezken bizim onların peygamberlerini değil Tanrı kabul ettikleri oğul Tanrı olarak gördükleri uydurma ilahlarının doğum gününü bayram kabul etmemiz, her şeyden önce gerçek olan Hazreti İsa'ya bir hakarettir. Hristiyanların, Müslümanların takvimini, peygamberini, İslami hayat tarzını, yani inancını önemsemedikleri halde, biz dinimizin kesin yasaklamasına rağmen, onların batıl zihniyet ve isyankar eğlencelerini önemseyip onları taklit etme zilletine düşebiliyoruz. İnsanlara yılbaşı bahanesiyle kumarlar ve özel kumar sevdirilip oyalandırılıyor, oynatılıyor. Hayatında hiç kumar oynamamış insanlar dahi devlet eliyle meşrulaştırılmaya çalışılan milli diye at verilen ki dini demektir, piyango ile kumara teşvik edilmiş oluyor. Çarşılardaki çoğu mağazanın vitrinlerine baktığımızda, Noel denilen Hristiyan papazlarının bizimle alay ederek sırıttığını görüyor ve kahroluyoruz. Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanlara acıyıp, hayvancıl geçinenlerin ibadet kastıyla hindi kesenlere, birkaç ağaç Kesildiği için ayaklananların binlerce çam devrenlere karşı seslerini çıkarmamaları onların samimiyetsizliklerini haykırıyor. Müslümanlığın lafla olmayacağını anlayan Müslümanların tekrar Müslümanlaşacağı gün ne zaman gelecek onu bekliyoruz. Müslümanlar eğer kutlayacaklarsa yılbaşı olarak Muharrem ayının ilk gününü kutlasınlar. Tabii miladi takvime göre her yıl 11 gün önce geldi, geldiği için kamerî yılbaşı o, göre, o aya göre kutlanan bayram günleri sabit değildir, değişkendir. Ee, her 33 yılda bir tekrar edilir, aynı güne gelir. Kurban bayramından 20 gün sonra e, yılın ilk ayı olan Muharrem ayı başlar ve hicri yılbaşından 10 gün sonra yani Muharrem'in oyun onunda da Aşure günü olarak kimi Müslümanlar kutlar kimi matem tutar. Peygamberimizin Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicretinin başlangıç kabul edildiği tarih o yılın Muharrem ayı Hicri takvimin başlangıcı kabul edildi. Hicret miladi takvime göre hepinizin veya çoğunuzun bildiği gibi 16 Temmuz 622'ye tekabül etmekte. Hicretle başladığı için bu takvim bunun her yılına Hicri Takvim adı verilir. Burada ayın hareketi esas tutulduğu için buna Hicri Kameri Senede denilir. 26 Aralık 1923'te 25'te çıkarılan 698 sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti'nde resmi olarak miladi takvim kullanılmaya başlandı. O kabul edildi. Onun dışında bütün Müslümanlar hala e, Afganistan'dan Pakistan'a, Cezayir'den Tunus'a, Suud'dan Mısır'a, Ürdün'den Suriye'ye kadar hep hicri takvim kullanırlar. Sadece Türkler e, İslam aleminden ayrılmış. E, takvim konusunda da diğer Devrimler konusunda da Batı'ya uydurulmuştur. Evet ülkede 1 Ocak 1926'dan itibaren miladi takvim kullanılmaya başlandı. Hazreti Ömer döneminde miladi 638 yılından beri bütün Müslümanlarca kabul edilip uygulanan hicri takvimi Türkler terk edip Batı'nın ölçülerini devletin zorlamasıyla bütün bütün uygulamaya başladı. Hz. Ömer'in tesis ettiği Hicri Takvim, batıllaşma sürecinin bir devamı olan inkılapların İslam hukukunu yürürlükten kaldırması sonucu bu hukukun bir parçası olan Hicri Takvim de kaldırılarak Müslümanların İslam dünyası ile olan bağları koparıldı. Ve o yüzden de Bayram günleri Ramazan günleri Ne zaman Olacak diye Bir sürü ihtilaflarda bu takvim değişikliği ile birlikte kendini gösterdi. Hicri takvim hicreti esas alır. Günümüzde kullanılan miladi takvim ise Hazreti İsa'nın ki Batı'ya göre Tanrı'nın oğlunun doğumunu tarih başlangıcı olarak esas alır. Hilal'a göre uygulanan Hicri takvimde Hicri sene ve miladi, Rumi tarihler gibi takvimler gibi Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın indinde Ayların sayısının 12 olduğu e, şekliyle ifade edildiği gibi 12 aya taksim edilir ve Muharremle başlar, Zilhicceyle ile biter. E, Tabi hicri takvimlerde ay e, 29 veya 30 gündür, bir yılda 354 gündür, arada 11 günlük fark vardır ve e, hicri takvime göre Ramazanlar, bayramlar her yıl on bir gün önce gelir, otuz üç senede bir, bir sene artışı söz konusudur. Noel Müslümanların değil Hristiyanların kutsal, kutsal kabul ettiği bir gün, onların Hz. İsa'nın doğduğuna inandıkları, öyle varsaydıkları zaman, aslında İsa Aleyhisselam'ın ne zaman doğduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, onun otuz bir Aralık bir Ocak gecesi doğmadığı kesindir. Katoliklere göre 25 Aralıkta, Ortodoksların çoğuna göre 4 Ocakta, bazılarına göre Milattan yani resmen kendi doğum tarihinden 2 yıl önce, bazılarına göre 3 yıl sonra. 31 Aralık ve 1 Ocak putperest paganların bayram günü. Hristiyanlıkla putperestliğin uzlaşması, paganların kutsal gününü bu muharef dinin kabul etmesiyle de ortaya çıkmıştır. Noel e, Hz. İsa'nın doğum günü denildiği halde buna biz nasıl bakmak durumundayız? Doğum tarihi kesin şekilde bilinmemesine rağmen Noel'in Hz. İsa'nın doğum günü olarak yüzlerce seneden beri kutlandığı bir vaka. İslam bu konuya nasıl bakar diye sorulursa İslami bir anlayışa göre İsa aleyhisselam diğer peygamberler gibi bir kuldur ve rasuldür. Noel'de ve milat denilen miladi takvime göre sıfır yolunda, yılında doğan kimse Hristiyanlara göre ise bir tanrı. Evet, onlar tanrılarının doğum gününü kutluyorlar, Noel denilen günlerde. Problemin özü ve İslam'ın temel itirazı burada odaklanır. Daha önce yaşamamış, sonra bir anneden doğmuş olan ve haça gerilip onlara göre haçta öldürülen, Birkaç Yahudinin ve Roma despotizminin elinden kendi canını kurtaramayan bir tanrı anlayışı. Evet, başkalarının günahını kendi canıyla ödemek zorunda kalan, doğan ve ölen aciz bir tanrı. Kapitalizm adlı çağdaş batı haçına asıp öldürdükleri ve günlük hayatta bireysel, ekonomik, sosyal, siyasal ve esas yönüyle tevhidi açıdan yok ettikleri tanrılarının doğum günü. Hristiyanlar açısından mümkün. Böyle günler çok önemli sayılabilir. Çünkü tanrılarının doğum zamanı. Hiç tanrı doğar mı, ölür mü diye düşünmeden bu inançları. Müslümanlarsa Allah'tan başka ilah, tanrı kabul etmezler ki ilah olarak inanılan birinin doğmasını, ölmesini kabul etmiş olsunlar. Böyle uyduruk bir tanrının Doğum gününü kutlasınlar. Yoksa bir çelişki yok bazılarının zannettiği gibi. Siz Muhammed Aleyhisselam'ın doğum gününü kutluyorsunuz da yine peygamber olarak inandığınız İsa Aleyhisselam'ın doğum gününe niye karşı çıkıyorsunuz diye. Aslında Muhammed Aleyhisselam'ın doğum gününü kutlamak da Kur'an'da geçmediği şekilde dini bir törenle değerlendirilmesi en azından bid'at sayılır. Biz İsa Aleyhisselam'ı bir peygamber olarak severiz ama tanrılaştırılan bir peygamber kabul etmeyiz. Allah'tan başka bir tanrı ilah olmadığına, İsa Aleyhisselam'ın da böyle bir özelliğinin bulunmadığına inanırız. Allah'ın razı olduğu tek din olan İslam tamamlanmış eksiksiz hak dindir. Müslümanın da her şeyi orijinaldir. Başka din ve ideolojilerden bir şey alma gereği duymaz. Bağlılarına başka din mensuplarına benzemeyi yasaklar. Müslümanlar muharref ve batıl din mensuplarını taklit basitliğine tenezzül etmezler. İslam'ın her şeyi kendine hastır. Müslümanların takvimi ve takvim başı da Müslümancadır, çok farklıdır. İslam anlayışına göre zamanın dönüm noktası, tarihin kırılma anları olan ve her biri hicretle başlayan farklı çağ tasnifleri söz konusudur. Hz. Adem'in cennetten dünyaya hicretiyle başlayan Kurunu Ula yani ilk çağ Hz. Musa'nın Mısır'dan hicretine kadar sürmüş. Bu önemli hicretle Kurunu Vusta yani orta çağ başlayıp tarihin görüp göreceği o en muhteşem peygamber şehrine hicrete kadar sürmüştür. Medine'ye hicretle başlayıp İnsanoğlunun topyekun ahirete hicret edeceği kıyamete kadar sürecek çağın adı da Kuru'nu ukra, yani son çağ, ahir zaman olmuştur. İşte tarihin son dilimi Medine'ye hicretle başlar ve bu tarih Müslümanların takvim başı bir muharrem de onların yılbaşısı kabul edilebilir. Bilinçsiz Müslümanlar öyle zihni işgallere uğradı ki Hristiyan batının tanrılaştırdığı zatın uydurma doğum gününü Bundan daha feciisi, büyük tağutların önemli günlerini bildiği ve önemsediği kadar benim peygamberim dediği zatı, Muhammed aleyhisselamı, onun doğumunu, hicretini, mücadelesini, davasını bilmiyor. Tabi bilmediği zatı örnek alması da elbette mümkün olmuyor. Unutmayalım ki her toplum kendi önderleriyle ve o önderleri arkasında haşrolacaktır. Bilinçsiz Müslümanlar, Böyle günlerde çılgınca eğlenceler yaparak kutlamalar içinde vakit öldürüyorlar. Tabii bil bilinçsiz Müslümanlar neler yapmıyorlar ki böyle bir cinayeti işlemesinler. Kur'an-ı Kerim Hristiyan ve Yahudileri dost edinmeyin mi buyuruyor? Yüce Resul bizden başkasına benzeyen bizden değildir mi diyor? Ne kam İmamı ı Mübini ve takva önderlerini bırakıp küfür önderlerini rehber edinenlerin burnu leşten kurtulmaz elbet. batıllar Hristiyan ve Yahudiler keler deliğine girse işte moda, imaj, çağdaşlık, ilericilik, modern yaşam deyip o deliğe dalıp yüz defa ısırılma pahasına o zehirli hayvanlarla birlikteliğe adaydır maalesef bilinçsiz insanımız. Öyleyse bilinçli Müslümanlara çok iş düşüyor. Medyanın yılbaşı tüketim çılgınlığı şeklinde insanları bir sürü alışverişe yönlendirmesi söz konusu. Çal kandırma aldatma sömürü çağı modern cahiliye asrı. Her şey tüketmeye ve tükenmeye alet edilmiş. Kendi kutsallarını bile kapitalizme kurban etmekten çekinmeyen Batı, sömürünün yağlı organını tüm dünyanın boynuna geçirmek için Tanrısını da oltasına yem olarak kullanmaktan sadist zevk alıyor. Batının yerli uşakları ve gönüllü fedaileri durumundaki turuva atı, devşirme casuslarının yani görsel ve yazılı basının misyonu da belli. İslami değerlere sövmek, batılı batıl değersizlikleri övmek, çam devirmeyi iyi becerir medya. Allah için kurbanlık hayvanlara hayvancıl merhamet gösterisinde bulunurken, hindileri Noel kurbanı yapmanın misyonerliğine soyunmaktan çekinmez. Cübbeli ve sakallı alim kıyafeti görmeye tahammül edemeyen irtica düşmanları kıpkızıl papaz giysileriyle Babaların Noel'e hayranlıklarını ve kurbanlıklarını sunuyorlar. Tüm bunlar kapitalizm dininin ayinleri aslında. Medya ve İslam dışı düzenlerde ayinleri yöneten papaz rolünü üstleniyor. Yılbaşı gününde milli piyango bileti almak ve bunu yaygınlaştırmak devlete belki yakışır ama insanlara ne kadar cazip gelir? Kur'an millet kelimesine, geçen hafta uzunca bahsettim, millet kelimesine din anlamı verir. Milli de dini demektir, Kur'an kavramı olarak. Milli piyango, dini piyango, dini kumar demektir. Yanlış mı, doğru mu tartışılır? Çünkü bu devlete ait dini olan hususlar, İslam'a ait dini özelliklerden hayli farklıdır. Evet. Ali'nin parası veliye, velinin parası devlete gidiyor aslında. Bu kumar parasında e, en büyük pay devletin düzenin. Kapitalist düzene de milli kumarbazlık yakışıyor mu tartışılır. Kriz ortamında 70 milyonluk, pardon 85 milyonluk bir ülkede 70 milyonun üzerinde bilet satılıyorsa. Gerisini biz düşünelim. Böyle yılbaşı gibi batıya göre kutsal bir günde böyle devlete göre kutsal bir kumar tüm gerçek kutsallara savaş açan batı ve batıl düzenler için nasıl bir görev yapıyor? Halkın umurunda bile değil haramlar. Para gelsin de nereden nasıl gelirse gelsin diyebiliyorlar. Ve haramlara da besmele çekerek haramdan daha öte küfre doğru biliyorlar. evet Müslümanlık milli piyango bileti çekerken bile sahte yanlış Müslümanlık devreye giriyor Allah'ın adıyla ne yapıyorlar kumar oynanabiliyor besmelesiz çekmiyorlar haramlar konusunda Allah'ın yardımını isteyecek bir acayip duruma düşebiliyorlar Yılbaşı hem yanlış günde kutlanıyor hem de yanlış şekilde kutlanıyor dedim. Müslüman'ın yılbaşısı değil elbette 31 Aralık, 1 Ocak. O kutlarken de Rabbine şükretmesi, bir yıl daha ömür verdiği için Rabbine dualar etmesi ve bundan sonra yaşayacağı ömrü planlayıp programlaması, tövbe etmesi ve daha güzel bir ömür geçirmek için sözler vermesi gerekiyor. Aslında 1 Ocak Mekke'nin fethi kabul edilen bir zaman dilimidir. Müslümanlar Kur'an'da Nasır Suresi'nde özel olarak bahsedilen bu olayı İstanbul'un fethinden çok daha görkemli daha ibadet bilinciyle hatırlarlar, değerlendirirler. İsyan ederek değil şükrederek 1 Ocak Mekke'nin fethi kabul edildiğinden Mekke'yi yeniden fethetmek için küçük Mekke'lerini fethetmek önceliğini ve sorumluluğunu kuşanarak Fetih Gecesi programı yaparlar. Kalemder olarak arkadaşlarla konuşmadık ama 31 Aralık gecesi televizyon seyretmeyelim, başka eğlence yerlerinde bulunmayalım. Gelin Kalemder'de Mekke'nin fethini, kendi durumlarımızı, bir yılın muhasebesini şükrederek yerine getirmek açısından 31 Aralık'ta burada toplanalım ve Allah'a ibadetle bir yılın sonunu dualarla değerlendirelim. Vakti müsait olanları 31 Aralık'ta kendi gecemizi değerlendirmek amacıyla buraya kalemlere davet ediyorum. Mekke'mizin, Mekke'lerimizin yeniden fethini Müslümanca kutlayamamanın ızdırabını yaşayan ve bu zaferlere aday cihat ve tevhid eri gençlerine yeniden selam diyerek hangi günleri nasıl değerlendirmemiz gerektiğini yeniden Müslüman ferasetiyle düşünelim. Her geçen günün hesabının sorulacağı günler gelmeden kendimiz muhasebeye tabi tutalım ve Müslümanca yaşamanın Müslümanca ölmek açısından çok önemli olduğunu unutmayalım. Rabbim hepimizi her geçen günün hesabını verecek şekilde Müslümanca yaşatsın Allah'ın rızasını en öne çıkartan dünyaya niye geldiğimizi hiç unutmadan Haram Helal bilinci içerisinde e, takva sahibi bir Müslüman olmanın gayretiyle hayatımızı sürdürsün. Ela inne ahsen el kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil aziz il alam kemakalallahu tabarakee betalaafil kelam ve izaqur el Kur'an festemi ola ve ancitul alek min turhamun auz bil lahi min shaytanir raje İnna dīna ʾindallāhi l-islām, sadaqallāhu l